Sesler ve Renkler Hazırlayan ve sunan Fer Özgüler Merhaba, Sesler ve Renkler'de bugün... ...piyanist, besteci, soprano, müzik terapisti... ...Renon Cohen'den ve Sinop Biennale, Sinop bahsedeceğim. Renan Cohen, 79 yılında İstanbul Festivali kapsamında konser veren... Amherst College Korosu'nun şefinin müzik yeteneğini keşfiyle müziğe 8 yaşında klasik flütle başladı. 1983 yılında kompozitör Ali Darmar ve devlet sanatçısı Ayşegül Sarıca ile piyano çalışmalarına da başlayan sanatçı, aynı yıllarda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Orta Bölümü Nazım Acar Flüt sınıfından mezun oldu. 1985-86 yıllarında piyano çalışmalarına Paris'te Germain Monnier ile devam etti 1995 yılında MSU Devlet Konservatuarı kapsamında düzenlenen Chopin Etüt yarışmasında dördüncülük, aynı yıl düzenlenen Cemal Reşit Rey yarışmasında Bestecinin "Improvizasyon" adlı eseriyle ikincilik ödülüne layık görüldü. Ve aynı yıllarda MSU Devlet Konservatuarı, Judith Uluğu piyano sınıfından mezun oldu. Bir yandan piyano kariyerini sürdüren sanatçının 90'lı yılların başında, Anadolu kültürü ve yerel ezgilere ilgisi artmış ve bu ezgileri batılı bir bakış açısıyla harmanlayabilmek için Dr. Pieter Snapper ile kompozisyon ve elektrokompozisyon teknikleri, Ruben de Latour ile kompozisyon teorileri ve caz harmonisi çalışmıştır. 1993 yılından beri Soprano Şebnem Ünal ile birlikte dünya müziğinde etkileşimler araştırmalarını sürdürmektedir. Federico Garcia Lorca'nın 13 İspanyol halk şarkısını Türkiye'de ilk kez yorumlayan ikili, yollarına 2003 yılında kurdukları Melodias Epicas adlı grupla devam etmektedir. Koyan 2006 yılından itibaren Universal Taksim edisyon sanatçısıdır ve 2008 Şubat ayında aynı şirketten Köprüler Bridges adlı albümü çıkmıştır. Müziğin en büyük misyonunun birleştirici ve iyileştirici olduğuna inanan sanatçı, Atina'da Avrupa Müzik Terapi Federasyonuna bağlı Art et Qualité de Vie, l'Art en Prévention Terapi et Pédagogie programını hocası psikolog pedagog ve müzik terapisti Liana Polikriniadu eşliğinde tamamlamıştır. Bunun sonucu La Société Élénique du Musicothérapie et Expression Créative Federasyonunun Türkiye'den Tek kadın üyesidir. Renan koyan çeşitli projelerin içinde yer almakta, müzik terapi alanında yurt içi ve yurt dışı kongrelere devam etmekte, aldığı eğitim ile birlikte harmanladığı kendi müzik terapi sistemini bildiri olarak sunmakta, bu alanda yeni müzik terapi adaylarını yetiştirmekte, bireysel seanslarla ve çeşitli gruplarla çalışmalarını sürdürmektedir. İçimdeki Dev Senfonim isimli müzik terapi çocuk atölye tasarım ve uygulaması, 3. Sinop Biennial'in 2010'da yer almıştır. Lenin Cohen'in son albüm çalışması Lost Traces Hidden Memories yani Kayıp İzler Gizli Anılar e, isimli albümün açılış parçası Trae Armenica dinliyoruz. Sinopale, uluslararası Sinop Biennale, yerel kalkınma bağlamında sivil toplumun kültür ve sanat temelli diyalog geliştirmek amacıyla paylaşıma dayalı bir sanat üretimi modelinde bir araya gelmesini sağlayan uluslararası bir projenin adı. İki yılda bir gerçekleştirilen bu proje, her yaştan kentlinin kendi yaşam alanlarını gelecek vizyonuna sahip olarak yeniden algılamaları, kent sorunları üzerine düşünmeleri, ortak tarihsel belliğin paylaşımı ve bunun sanat üretimine yönelik olarak düzenlenmesini, daha iyi bir sosyal yaşam alanını oluşturmaya yönelik olarak kentsel, ulusal ve uluslararası çalışmayı amaçlar. 14 Ağustos-4 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen Sinopale 3, Üçüncü sinop biyeneliğinin kavramsal çerçevesi gizli anılar, kayıp izler olarak belirlenmişti. Dinlemekte olduğumuz parça ise Koyen'in aynı isimli albümünden ikinci parça, Dia de Alhat. Eh, de mi padre, hoy son muy aedradas, se toman en Israel, sí. y el hijo se murió, eh, y cuando mi, mi madre, la segunda mujer de mi padre, que es mi madre, tuvimos dos hijos, un hijo y una hija, el único soy yo, y una hija es mi hermana Sara, que está de nuevo en Israel. Sí. Y cuando me empecé yo a agrandecer, que estuve, me fui a la escuela, que había un tomutera en la castoría. Her kentin bir görünen bir de görünmeyen yüzü var. Bir kentin gizli hikayelerini duymak için o kenti deneyimlemek gerekiyor. Kentin görünmeyen yüzü hikayelerinden yola çıkılarak açığa çıkarılır. Bu hikayelerin verdiği his, kent hissini, kentin anlamını oluşturur. Kişi bir kentin verdiği hissi içselleştirirse, gördüğü veya anlattığı her başka kente kendi kentinden bir şeyler yansıtır. Italo Calvino'nun Görünmez Kentler romanındaki gibi kent hissini zihnimizdeki görünmez kent yaratır. Bu görünmez kentler nereye ait olurlarsa olsunlar sürekli sınırlarını ötelerler. Küreselleşme bu tür bir anlam genişlemesini vaat eder gibi göründüğü halde kent yaşamının tek tipleşmesiyle geçmişin anlatılarını ve kentin ruhunu silme eğiliminde olan projelerle sonuçlandı. Tüm yaşanmış deneyimizlerine silen Sınırsız üretim ve sınırsız tüketim dinamizmini teşvik eden küreselleşme, kentlerin eşsizliğinin unutulmasına da neden oldu. Kentin görünen ve görünmeyen yönlerinin ele alınmasıyla kent belliğinin algılanmasına ve bu yaşama alanına ait bilginin doğru saplanarak gelecek yıllara kalmasına yönelik olarak düşünülmüş olan bu kavram, tarihsel bağlamda Geçiş alanı olarak saptanmış bu coğrafyada nelerin konuşulup nelerin konuşulmadığına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Sinopali kavramsal çerçevesi bu. Coen'den dinlemekte olduğumuz parça ise albümün üçüncü parçası Durme Durme Ermoza Donzea. Sanatsal üretim, kentin henüz görünmez halde olan yaşanmış yönlerini araştırabilir, savunabilir ve açığa çıkarabilirse küreselleşmenin başlarına tarihlenen kültür itopyaları yaşanabilir hale gelir. Projenin amacı kentteki gizli anıları ve kayıp izleri açığa çıkarmak için kentin taşınabilir bir belleğinin oluşturulması. Belirli bir kentin, dünyanın küreselleşmenin zorlayıcı etkilerine maruz kalmadan önceki bir döneme ait anılarının bilgisi verilen sanatçılar, kendi anılarını da katarak uzun zaman üstü kapalı kalmış, örtbas edilmiş anımsamaları açığa vurma yollarını araştıracaklar. Böylelikle proje bazı gerçekleri ortaya çıkarma ve bu bilgiyle Avrupa'nın duygusal belleğini tamamlayarak güçlendirme amacı taşıyor. Karadeniz bölgesinin en kuzey noktasında yer alan Sinop, tecrit edilmiş bir liman kentinin özelliklerini taşımanın yanı sıra uzun bir tarihe ve yüklü bir belleğe sahip. Kentte bir dönemin ileri gelen aydınlarının kaldığı bir cezaevinin bulunması ve bu durumun etkileri kentin ortak belleğinin parçaları. Sinop'un dokusunda birbirinden kopuk çeşitli yapılanmalar söz konusu çeşitli dönemlere ait tarihi binalar, Amerikan üstünde çalışarak hayatlarını kazanan ve uydu kentler oluşturan işçiler, Sinop, Doğu Bloğu bölgesi olarak tecrit edilmiş olmasına karşın kendisini Batı İttifakı içinde konumlandıran e, kentlerden biri. Aynı zamanda kent bir zamanlar yoğun bir silah ticareti merkeziydi. Kentin jeopolitik konumuna bağlı olarak Sinop halkı, çelişkili politik tavırlara sahip. Karadeniz bölgesi coğrafi Avrupa ile siyasi Avrupa arasında hala tarihsel ihtilafların yaşandığı bir geçiş bölgesi. Güncel enerji politikaları ve çevre sorunları kenti hali hazırda siyaset gündemine oturtuyor. Albümün dört numaralı parçasını dinliyoruz şu an. De Juma Sale El Moro Kentsel kalkınma ve sosyal dönüşümü, yerel ve uluslararası kültürel sanatsal işbirliğiyle harekete geçirmeyi amaçlayan bir sivil toplum projesi olan Sinopale 3, yaşayanların tercihi ve yönetenlerin tercihi gibi karşıtlıkları da ele aldı. Sinopale 3, saklı belleğin ifade edilmesine yönelik sanatsal, yaratıcı çalışmaları bir bütünlük içinde şehir, mahalle, birey temelinde ele alırken, gelecek önerilerinin yeni ifade biçimlerine aracılık edecek atölye çalışmaları, sergiler ve performanslarla sanatçılar, tasarımcılar, kültür yöneticileri, esnaf, yerel yöneticiler, eğitimciler, kent sakinleri ve izleyicilerin, entelektüel ve işlevsel düzeyde katılımcı etkileşimli biçimde işbirliği yapacakları bir platform oluşturdu. Sinopale 3'ün kavramsal çerçevesi Beral Madra, Emre Zeytinoğlu, Mürteza Fidan, Melih Görgün, Mahir Namur, Sinan Niyazioğlu ve Emel Abora'nın katkılarıyla hazırlanmıştı. Renan Koyen'i dinlemeye devam ediyoruz. 5. parça İstanbul Suiti Sinop ilk çağda Paflagonya adı verilen bölge içindedir. Anadolu'nun kuzey sahilleriyle Kırım-Yarımadası arasında deniz ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. Önemli bir doğal liman konumundadır. 1953 yılında Kocagöz-Höyük'te e, yapılan kazı ile 1987 ve 88 yıllarında Müze Müdürlüğü'nce yapılan yüzey araştırmaları sonucunda tarih öncesi devreler biraz olsun aydınlığa kavuşmuştur Sinop için. Karagöz-Höyük'te yapılan kazılarda ilk Tunç Çağı dönemine ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Bulunan malzeme Sinop, Balkanlar ve İç Anadolu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Yapılan yüzey araştırması sonucunda çevrede çok sayıda tarih öncesi yerleşim yerlerine rastlanmıştır. Bu yerleşim yerleri sahil boyunca, nehir ağızlarında ve nehir vadileri boyunca iç kesimlere doğru yayılmaktadır. Ele geçen malzeme genel olarak ilk Tunç Çağı, 1 ve 2'ye tarihlenmektedir ancak Kabaliçayı Vadisi'nde Erken Kalkolitik yani M.Ö. 4500 yıllarına tarihlenen iki yerleşim yeri daha saptanmıştır. Bugün Sinop çevresinde en eski yerleşim alanı Kabaliçayı Vadisi olarak belirlenmiştir. Sahil kesiminde ilk Tunç Çağı 2'nin başında korkunç bir yangınla höyükler terk edilmiş. Bundan sonra höyüklerde bir yerleşime rastlanmamıştır. Albümün 6 numaralı parçasını dinliyoruz şimdi de. Quando la com madre Sinop'un tarihinden bahsetmeye devam edelim biraz. 52-54 yılları arasında yapılan kazılarda Sinop'ta Hitit dönemini belgeleyecek hiçbir eser rastlanmamıştır. Hitit metinlerinde Karadeniz'de Gaska kavimlerinin varlığından söz edilmekte ise de şimdiye kadar Sinop yöresinde hiçbir buluntu ele geçmemiştir. Yapılan yüzey araştırmasında sahil bandında bir tek Gerzi ilçesinde, Kösöyük'te, Er Hitit erken Hitit dönemine rastlanmıştır. Ancak Hitit imparatorluğu dönemine ait hiçbir malzeme bulunamamıştır. Bundan sonraki ilk malzeme bulguları da 756 milattan önce 756. yıla aittir. Dolayısıyla milattan önce 1800 ile 756 yılları arasında Sinop sahil şeridi ile ilgili bir bilgi mevcut değildir. Milattan önce 756 yılında milletten ayrılan ve kendilerine yeni bir şehir kurmak isteyen göçmenler buraya gelerek bugünkü Sinop'un ilk temelini atmışlar ve bu şehre Sinope adını vermişlerdir. Efsaneye göre Tanrıça Sinope, Irmak Tanrısının kızıdır. Zeus, Sinope'ye aşık olur ve her dilediğini yerine getireceğine söz verir. Sinope, kızlığına dokunmamasını ister. Tanrı, yemine bağlı kalarak onu kız bırakır. Bugünkü Sinop'un olduğu yere gelir daha sonra M.Ö. 630 yılında ikinci bir koloni grubu da Sinop'a yerleşmiştir. Şehrin surlarının büyük bir olasılıkla kolonize devirlerde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yedinci yüzyıl başlarında Sinop, Anadolu'ya kuzeyden gelen Kimerlerin, altıncı yüzyıl ortalarında ise İran'dan gelen Perslerin istilasına uğramıştır. Renan Cohen'in Lost Race's Hidden Memories albümünün yedinci parçasını dinliyoruz şimdi de gada Morerenika ami Milattan önce 4. yüzyılın birinci yarısında Paflagonyalılar bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Milattan önce 332 yılında Büyük İskender'in Anadolu'ya girişini fırsat bilen 1. Ariarattes Kapadokya'da bağımsızlığını ilan ederek Sinop'u da hakimiyetine almış. Milattan önce 302 yılında Mitridat Kristes Paflagonya'da Dağlık Halde bulunan prenslikleri bir araya getirerek Kuvvetli bir devlet kurmuştur. Daha sonra 2. Mitridat ve onun oğlu Farnak Sinop'a hakim olmuş. önce 169 yılında devletin başına Mitridat Flapeton geçmiştir. Mitridat Flapeton Sinop'un bayındır hale gelmesine neden olmuş. Başkentini Amasya'dan Sinop'a getirmiştir. Sinop'un parlak dönemi... Mitridat, Flapeton zamanında olmuştur. Bütün Karadeniz'e hakimiyeti altına alan Mitridat, Romalıları da Anadolu'dan atarak büyük bir imparatorluk kurmuş. Ancak başkenti Sinop'tan Bergama'ya taşımıştır. Helenistik dönem Sinop'un en parlak zamanı olup bu dönemde kültüre büyük önem verilmiştir. M.Ö. 70 yılında Roma İmparatorluğu'nun işgal ettiği bu topraklarda yeniden bir tanzim Güdülmüştür. Pontus kurallığını Kızılırmak'tan itibaren ikiye bölerek Doğu parçasının idaresini yerli sülalelere e, veren o dönemin hakimiyeti, Batı parçasını ise doğrudan doğruya devletin eyaleti haline getirmiştir. Sinop'un Roma idaresine geçmesi tarihte önemli bir dönüm noktasıdır. Bilhassa Sezar zamanında şehre maddi yardımlardan başka yeni Roma kolonileri gönderilmiş ve genişleyip büyümesi sağlanmıştır. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle Doğu Roma topraklarında yer alan Sinop yavaş yavaş küçülmeye başlamıştır. Hristiyanlığın geliştiği bu dönemde şehirde ticaret ve kültür dini bir takım olaylar yüzünden gerilemiştir. Sinop'ta bu dönemde yapılan en önemli Bizans yapıtı Balatlar Kilisesidir. Cohen'in son albümünden 8 numaralı parçayı dinliyoruz şimdi de Mialma Triste. 1204 yılında 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul zapt edilip Bizans İmparatorluğu dağılınca Sinop, Trabzon Devleti'nin elinde kalmıştır. İç Anadolu'ya yerleşen Selçuklulara vergi veren Trabzon Devleti, Selçukluların bir iç ayaklanmasından yararlanarak vergiyi kesmiş ve Sinop halkına da baskı ve tecavüzlerde bulunmaya başlamıştır. Sinop halkının Konya şikayeti üzerine Sultan İzzettin Keykavus dirlik sahibi bütün vilayet beylerine emir göndererek savaşa katılmalarını bildirmiştir. Büyük bir kuvvetle yola çıkan ordunun gerek hazırlığından gerek gidiş yolundan haberdar olmayan düşman Sinop yakınlarında 500 atlıyla avlanmakta olan tekfuru baskın yaparak yakalamış. Yakalanan tekfur 3 gün sonra kale önüne getirilerek Sinop'un teslim olmasını istemiştir. Önceleri teslim olmak istemeyen halk tekfurun öldürülmemesi, kimsenin canına kıyılmaması ve herkesin istediği yere gidebilmesi şartıyla 3 Ekim 1214 tarihinde kalenin anahtarlarını Selçuklulara teslim etmiştir. Selçuklu idaresine geçtikten sonra Baştan başa yeniden imar edilen Sinop'ta önce pervane oğulları daha sonra Candaroğulları Türk egemenliğini sürdürmüştür. 15. yüzyılda gelişmeye ve büyümeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu'na Anadolu Beylikleri katılmaya başlayınca Candaroğlu İsmail Bey de Osmanlılara bağlılığını ilan etmiş ve böylece Sinop Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altına girmiştir. Bir liman şehri olarak kullanılan Sinop'ta tersanede gemi yapımı bu dönemde de devam etmiştir. 1853 Osmanlı-Rus savaşlarında şehir top atışlarına tutularak yıkılmış, bu tarihten sonra iyice küçülerek kale içine çekilmiştir. Bandırma vapuru ile Samsun'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, 18 Mayıs 1919 günü Anadolu'ya karadan geçmek için Sinop Limanı'na uğramış, ancak o tarihte Sinop-Samsun arasında karayolu olmaması sebebiyle yolculuğuna gemiyle devam etmiştir. Sinop, idari teşkilat olarak merkezi Samsun olan, Canik libasına bağlanmış, Tanzimat'ın ilanından sonra Kastamonu'ya sancak olmuş, 1924 yılında Kastamonu'dan ayrılarak il haline getirilmiştir. Evet, Sinop'un demene özel bir yer olduğuna dair bir miktar bilgi verebildim sanırım. Tekrar albüme dönüyorum. Dinlemekte olduğunuz parça, 9 numaralı parçası albümün Noches Noches. Sinopale'nin beşinci ve son etkinliği ise kümeler ve kristaller sıfır noktasında gözlem ana başlığı altında 12 Temmuz 17 Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleşti. Sinopale'nin düzenleyicisi olarak Biennale uzun vadeli, sürdürülebilir, mikropolitik ve özgürlükçü çabalara dayandıran Avrupa Kültür Derneği, bir uluslararası küratörler ekibi ile işbirliği içinde sanatçıların seçimi ve program oluşturma öğretici ve işlevsel bir kolektif yaklaşım benimseyerek sergiye, etkinliklere ve mantıksal yoldan çözüm bulan yönlendirmelerine, yerel bağlamla kültürler arası değiş tokuşun bir formatını üretmekten sorumludur. Sinopale olaya dayalı, süreç ve mekan odaklı bir bienaldir. Sinoperle'nin yeni üretim, deneyim ve sanat alanı ile günlük yaşam arasındaki dolaşım modellerini doğuran sanat pratiklerini teşvik eden, yerellik ve konumundan ilham alan deneysel karakterini vurgulamak düzenleyiciler için önemlidir. Sinopale farklı formatlarda pek çok etkinliği içermektedir. Alternatif mekanların yanı sıra Biennale'in ana sergisi eski hapishanede yer almıştır. Eş zamanlı olarak sergiyle aralarında bir hiyerarşi olmaksızın tüm Sinop şehri kısa süreli performansa dayalı etkinliklerle dolup taştı bu dönemde. Ayrıca bir açık hava film gösterimi de yapıldı. Sinopale Yaz Akademisi eğissel programları, Sinopale Çocuk ve Gençlik Atölyeleri geniş bir izleyici kitlesine ve topluluklara açık olarak gerçekleşti. Lost Races Hidden Memories albümüne geri dönüyoruz. 10 numarada Unamatica Deru'da var. Sinopale 5 paylaşma ortak nokta farklılık ve bilginin bilgi olmayanın yanı sıra estetik, sosyal ve politik pratiklerin bir alanı olarak aynı sürecin diğer yönleri olarak görülebilecek belirli bir alanın bilgisinden elde edilen deneyimden öğrenilen ve yaşanılan sanat pratiklerini bir araya getiriyor. Bunun gibi temsili değerler mekansal ve doğrusal olmayan şekilde oluşturulmuş sanat ve tarihte ortaktır. Sanat pratiklerinin alan uzam kenti birleştirmek için verimli bir şekilde yeni köprüler inşa edebildiği, onu dışsallaştırırken ve değiştirirken var olan bağlamda çözünebilecek sosyal değişim için çapraz araçlar olarak görebildiği üretken pratiklerin bir alanının açılması amacıyla, evrensel haritacılığın var olmadığı bir yöntemin soy ağacı üzerine sıfır noktasında gözlem tasarısına başlamış e, grup, Kümeler ve kristaller hem manevi ve çevresel kamusal alanlara ve varlığı parçalamanın ya da yaratmanın mutlak düzenini oluşturan halka açık olanın ölçülmezliğine atıfta bulunuyor. Etnografik ve arkeolojik hevesle bilgi oluşumlarının kümelerini ve bulutların maddesel izlerini keşfetmişler ve değerlerin nasıl kristalleştiğini ve nasıl enerjinin ve maddelerin ham maddesi olabildiğini sorgulamışlar. Marx metalara... Onların hepsine mahsus olan bu sosyal varlığın kristalleri, örneğin insan gücü, değerler, meta değerleri şeklinde atıfta bulunmuştur. Potansiyel bir enerji stoğu için kristal ideal modeldir. O enerjinin korunumu ve dönüşümünün genel yasasını ima eder. Enerji asla kaybolmaz ya da artmaz, sadece bir formdan diğerine dönüşür. Çağdaş fiziğin esas problemi, ...enerji yok olma ve kendi biçimini değiştirme eğiliminde olduğundan enerjinin nasıl depolanacağı sorusudur. Bu fiziksel enerjiye, sosyal enerjiye ve iş gücü akışına mahsus olan gerçekliği üreten bir dönüşüm fenomenidir. Bir alanın enerjisi alanın var olan gerçeğinin dokunaklı doğasını sürdürür ve karşılığında alan enerji üretir. Bir döngü halinde üretir bu enerjiyi, sıfır noktasında gözlem... Enerji ve bilgi arasındaki ilişkiyi zaman ve uzam içinde inceliyor. Albüme geri dönüyoruz. 11. parça çalıyor şu an. Arvoles yoran por luvia. Sinopale 5'te işlevselci diyagramlaştırma metodunu uygulayarak nitel uzamsal pratiklere bir atlayışın onun birinin aynı anda hem çözümleyici hem de mucit olduğunu varsayan iki tür karakterden faydalanan Mutlu bir geleceğin taslağını çiziyorlar. Bu amaçla bir performansı izlemenin, edimsel bir pozisyon üstlenmenin, onları haritaya yerleştirmenin veya kolektif ifadelerden doğabilen hem maddi hem manevi ögeleri içeren yerel yeterliliğin haritalandırılmasının aynısı olan sosyal ve estetik pratiklerin gelişimini inceliyorlar. Felix Gattari'nin belirttiği gibi haritaların kendisi taslaklar üzerine deney yapmanın etkileşime geçirdiği laboratuvarlar gibidir. Onlar sosyoanalitik, estetik ve politik pratikleri hemen oluştururlar. Haritalandırmalar hiçbir özete, tespite ya da kronolojiye basitçe indirgenmeyecek ancak sosyal, biyolojik, şiirsel, kozmik ve diğer kayıtlarda insan dışı akışlara katılan, kendi göstergelerini doğurmaya yetkin olan şematik etkilerden ortaya çıkan potansiyelleri geliştiren olaya dayalı süreçlerdir. Harita pek çok sayıda değiştirilmiş oluşun icat edilmesinde, haritanın doğası olan ölümlerin çeşitliliğinin bir ifadesinde pek çok yöntem sağlar. O göçleri ve ölümleri düzenlemede hem estetik ve bilimsel hem de sanatsal ve teoriye yönelik bir araştır. O Şematik koordinatları belirlemede ve kişiselleştirilmiş alanlar yaratma tutkusunda yeni olan dönüşümcü örüngelerin yeni ve yerelleştirilmeyen bağlarına karşı şematik önermelerin sistemini geliştiren her zaman ters yüz edilmiş, döndürülmüş veya yeniden değerlendirilmiş olabilir. Comolerauza en la Gerta ile devam ediyoruz 12 numaralı parçası albümün Bakışa dair özgürleştirici çabalarımıza odaklanma riskini alıyoruz. Görme noktası bir delik olan klasik perspektif, gözlemi dışarıdan aynı işlevi gören yüzeyin içine doğru varsayar. O, bir geometrik simetri içinde, bakış açısı ve ufuk noktası arasındaki teorik kimlik etrafında kurulmuştur. O, başlangıç ve bitişi aracılığıyla geçiciliğin sanal bir alanına, çekimin otomatikleştirilmiş bir alanına, Önerme kapasitesine sahip, görmenin amacının ufuk noktası olduğu saklı bir varsayım içerir ve bakışı sabitler. Foucault'un şeylerin düzeninin başlangıç bölümünde, bize bilgi alanının üretimine, geometrik olarak sabitlenmiş noktaların ilişkisinden doğan nesnel yansımaların alanına ve onların sembolik ifadesine bakmanın önemine dikkat etmemizi istemesi tesadüf değildir. Sıfır noktası yeni bir süpernova keşfetmek için saptanmadığı. O, genişletilmiş, demode gözlemler, simetriyi bozma, klasik perspektiften farklı olarak gözlem sürecine eleştirel ve tarihsel bir önem veren, 360 derecelik bir dikkate dayalı, yeni bir görme biçiminin analitik, polemik ve estetik üretken pratiklerinin anlamına gelmektedir. Manevi zihinsel şeylerden bahsedecek olursak, sınıflandırma öğretisi işe yaramamaktadır. Onlar varoluşun, Parçasıdır. Sıfır noktasında gözlem, ihtiyaçlar sebebiyle limiti aşmak ve moleküler faydacılığın ve mikrokozmin işleyen ve şematik pratiklerini üstlenmek için bir kriz durumunda çalışmak demektir. O, uzamsal olarak binlerce gözün çevresel ve kanıtlanmış pratikleri, mümkün olan tüm perspektiflerin bir karıştırıcısı, algı ve duygusal deneyim arasında bilinçaltı ve bilinçlilik kamu, toplum ve farklılık arasında yeni bir ilişki getiren, sürekli değişen bir mekanik göz olarak nitelendirilebilir. Sıfır noktasında gözlem, dünyaya bakmakta yeni türetilmiş yolların önerdiği bir metot değildir. O dünyanın önünde olmak değil, merkezin olmadığı dünyanın bir kavramı dünyada olmak demektir. Bu yeni asimetrik biçimlenim, aktiflik ve pasiflik arasındaki farktan fazlasıdır. O eş zamanlı olarak çelişkili uzamsal bir figürün tasarlanması veya şemetikleştirilmesi anlamına gelir. Sanki birinin aynı anda hem görünür hem de perde arkasında olması, çift yönlü bir yapı, çiftlenmiş gibi ama iki aynı şeyin çift hale gelmesi gibi, aynı özellikleri özdeş kütle ve farklı elektrik kutupları gibi. Ya da birbirine benzeyen ikizler gibi ya da zihinsel süreçler sistemini etkinleştiren aslında ajan olan Kafka'nın iki bürokratı gibi ya da iki yarıktan aynı anda geçerken tünelleme etkisinin veya dalga biçimin durumunun sergileyeceği kırınım dokusuna bağlı olarak çift yarık deneyindeki çabucak geçen elektron gibi. Ancak birisi onun hangi yarıktan geçtiğini gözlemlerse bu gözlem parçacığının tutumunu tamamen değiştirir ve onun sadece parçacık biçimi durumunu gösterir hale gelir. Bakmanın böyle bir şematik yöntemi günlük yaşamda tutar. Çocuğun kendiliğinden çevresinin detaylarını keşfetmesi, endişeli çiftçinin mavi gökyüzünde çıkan bulutları tarladan izlemesi, açık denizdeki balıkçının fırtınanın yaklaştığını görmesi, gece göğünün yıldızlarını gözlemleyen ve güneş ile dünyanın samanyolunun kenar mahallelerinde yer aldığını sadece keşfeden bilim adamının merakı, yaprak tomurcuklarının yeşil patlamasına bakan şairin masumiyeti. Böylece birinin kapalı gözlerle zihinsel fenomene bakışının deneyiminin algılanamaz yöntemlerinin hepsiyle ilgileniyoruz. Bakışının kendine döndüğünü bilen kadın ile gizemlinin dinsel deneyiminin okyanus hissinden farklı olmayan ya da uyur gezerin yolunun otomatikleştirilmiş adımları, birinin gerçekliğe ve onun fenomenlerine bakmasının yöntemini Otomatiksizleştirme Otomatiksizleştirme algının mekanik yönlerini zihinsel süreçlerden ve kavrayış yeteneğinden farklılaştırıyor. Yani algı bir nesneyi kavramaya, bir nesne ve bilinçlilik arasındaki ilişkiyi, kavrayış yeteneğine ve makineleşmiş bilinçaltının akışına işaret eder. Diyor Sinopale 5'in kavramsal çerçevesini dilendiren Dimitrina Sevova ve Melih Görgün. Metnin tamamını okumayacağım bugün ama Sinopale sesler ve renklerde daha çok yer ayırmak istediğim bir oluşum. Son olarak 13 numaradaki parçayı dinliyoruz. Mize Yemel Ali. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta dek müzikle kalın.